أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي Yahudileşen İsrailoğulları. Hani hatırlayın, bir zaman da Musa kavmine şöyle demişti. Allah sizden bir inek kurban etmenizi emrediyor. Onlar da sordular. Bizimle dalga mı geçiyorsun, dediler. Musa cevap verdi. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Değerli dostlar, bu ayeti kerime ile başlayan bir kıssa var. Bu sureye ismini veren kıssa, işte bu kıssadır. Bakara suresine bu kıssadan dolayı Bakara denilmiştir. Bakara inek anlamına gelir. Bu ineğin ne fonksiyon gördüğünü, niçin sureye böyle bir isim verildiğini bu kıssayı tefsir ettikten sonra siz de kavrayacaksınız. Ama bu Hemen şunu bu noktada belirteyim ki, bu sureye böyle bir ismin seçilmesi gayet isabetli bir seçim. Çünkü her toplumun vahyi insanlığa taşıma göreviyle görevlendirilen her toplumun bir kutsal ineği olabilir. İşte burada inek sembolü aslında bu kıyamete kadar vahyi insanlığa taşımakla yükümlü olan ümmetleri bekleyen büyük bir tehdide ve tehlikeye işaret çekmektedir. Dikkat çekmekte, işaret etmektedir. Burada anlatılan şey, Musa kavmine demişti ki, Allah size bir inek kurban etmenizi emrediyor. Tabi ayetin tarihsel arka planını kısaca hatırlayacak olursak, İsrail oğullarında bir cinayet gerçekleşti. Faili meçhul bir cinayet. Bu cinayet kimin eseri olduğu ortaya çıkmamıştı. Tevrat'ta geçen bir hüküm vardı. O hükümde şuydu, eğer bir yerde bir cinayet işlenir, maktul bulunur, katil bulunmazsa, maktulün bulunduğu yere en yakın yerleşim bölgesindeki insanlar toplanırlar, bir inek kurban ederler ve kurban edilen ineğin üzerinde ellerini yıkarlar ve yemin ederler. O, bu işlemi yapan o kimsenin bu cinayetle bir alakasının olmadığını delalet eder. Eğer bu işlemi bir kimse yapmaktan kaçınırsa onun katil olduğu ortaya çıkar. Değilse toplumsal sorumluluktan böylece kurtulunmuş olurdu. Bu Allah'ın Musa aleyhisselamın şeriatında koyduğu bir hükümdü. İşte böyle bir tarihsel arka planı göz önünde tutarak devam edelim. Onlar peygamberleri Hazreti Musa'nın Allah'tan getirdiği bu talimata şöyle cevap veriyorlar. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Aslında bu tereddüt, bu soru onların Allah'ın maksadını anladıklarını gösteriyor. Yani, niçin inek kesmekle emrolunduklarını fark etmişlerdi. Musa Aleyhisselam da hemen şöyle cevap veriyor. Allah adına size bir emri iletmekle görevlendirilmek bir peygamberin işidir. Bir peygamberse kesinlikle böyle bir cahillik yapmaz. Yani bunun altında şöyle bir anlam yatıyordu. Ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, Allah adına sizinle dalga geçmekten. Allah emretmediği halde size Allah emrediyor demekten Allah'a sığınırım, çünkü bunu Allah'ı tanımayan biri yapabilir. Bir peygamber, Allah'ı tanıyan bir peygamber kesinlikle böyle bir cahillik yapmaz. Dediler. قَالُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا <مَاهِيَةً> Rabbine bizim için yalvar da o ineğin niteliğini bize bildirsin dediler. Kâl, Musa cevap verdi. İnnehu yekûlu innehâ begaratun, lâ fâridun ve lâ bikun. O diyor ki, hiç şüpheniz olmasın ki kesmenizi emrettiği o inek ne çok genç ve toy ne de çok yaşlı olmalı. Avanun beynezelik. Bu ikisinin arasında olmalı. Fet'alu ma tu'umerun. Haydi, şimdi emrolunduğunuz şeyi hemen yapıverin. Onlar bu emri aldıkları halde yine emri yerine getirmediler. Bu sefer yine işi yokuşa sürdüler ve gündem değiştirmek için Yine soru sormaya devam ettiler. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا Dediler ki, Ey Musa, Rabbine yalvar da, bizim için onun renginin ne olacağını bize haber versin. قَالُ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ سَفْرَاءُ فَاقِعُونَ Musa da cevap verdi. Dedi ki, Rabbim diyor ki, kurban etmeniz gereken o inek, bakanın gözünü alacak kadar canlı, sapsarı bir inek olmalı. Tabi, burada bir kinaye var. O da, tesurru n bakanın içinin geçeceği bir canlılıkta. Tesurru bakana sürur veren, sevinç veren demek. Demek ki aslında onlar belli bir ineğin kast edildiğini anladılar. O inek neydi? Yahudilerin Firavun'un zulmünden kurtulup da, selamete çıktıklarında Allah'a şükredecekleri yere Hazreti Musa'nın vahiy almaya tur'a gidince hemen aralarındaki bir sanatkarın çıkıp, Samiri isimli bir sanatkarın boyunlarındaki ve kollarındaki altın takıları toplayıp onları eritip Öteden beri düşmanları olan Firavun ve Mısır halkının taptığı otor tanrısına, yani inek tanrısına benzer bir put yapıp tapmalarıydı. Allah onlardan düşmanlarının tanrısını kesmelerini emrediyordu. Onlar bedenlerini özgürlükten kurtarmışlardı ama ruhlarını kurtaramamışlardı. İşte aslında bu hadise sembolik bir biçimde asıl siz ruhunuzu özgür kılın demek. Onun için onlara kesmelerini emredilen inek, yüreklerinde taht kuran o inekti. Hani Kur'an'da buyuruluyor ya وَاُشْرِبَ ف۪ي قُلُوبِهِ اَيْشْرِي <الْأَجْل> İnek yavrusunun sevgisi gönüllerine içrilmişti. Düşünebiliyor musunuz? Bir şeyin sevgisinin yüreğe içirilmesini. Aynen anlamı bu ayıdı. İşte onlar gönüllerinde taht kuran bu putu Allah yıkmalarını istiyordu. قَالُدْ اُلَنَا يُبَيِّلْ Yine soru sormaya, yine emri savsaklamaya devam ettiler. Yani Allah'ın emrini yerine getirecekleri yerde yine gündem değiştirmeyi seçtiler, tercih ettiler. Ve dediler ki: Rabbine bizim için yalvar da onun niceliğini bize söylesin. İnne al-baqara teşabeh aleyna. Bize tüm inekler bize göre birbirinden birbirine benzer dediler inna اِنْشَاءَ اللّٰهُ muhtedun. <لَمُحتدون> Eğer Allah bize onun niceliğini haber verirse, inşallah biz o ineği bulabiliriz. Bulup bu emri yerine getirebiliriz dediler. Tabi burada üç kez emir olduğu halde, üç kez dönüp dönüp işi savsaklamak istemelerinin temelinde, işin hakikatini, verilen mesajı algıladıkları halde gündem değiştirmek isteyişlerini gösterir. Devamını okuyalım ve bu Yahudileşme hastalığını işleyelim. Kal, cevap verdi Musa. İnsiye, yani insanın kendi kendine düşmesi için, kendi kendine düşmesi için, kendi kendine düşmesi için, kendi kendine düşmesi için, toprak sürmek, düşmesi için, kendi kendine için, kendi kendine için, yeri sulamak için de boyunduğa girmemiş olmalı. Yani o inek serbest bir inek olmalı. Ne çift sürmüş olmalı ne de arazi sulamış olmalı. Musellemetin, tamamen salma ve seyit bir inek olmalı. Lâ şiyete Yani alacasız ve kusursuz olmalı aynı zamanda. Tabi olay Tüm çıplaklığıyla aydınlandı çünkü bu tanımlanan inek tam da o saptıkları inek. Onun için "Qalul ana Ha, şimdi gerçeği, doğruyu bildirdim dediler. Bunu diyenler ille ineğe tapan, daha doğrusu bendeniz kaynaklardan. Çıkardığım kadarıyla İsrail oğullarının bizim bildiğimiz manada ineğe tattıklarını sanmıyorum. İneğe saygı duruşunda bulunuyorlar, İneğe saygı gösteriyorlar. Yoksa secde etmiyorlardı. Yani Rab, büyük Rab olan Yehuvaya, İsrail'in Allah'ı diye bildikleri Yehuvaya ...inandıkları ve ibadet ettikleri gibi yine ina, inanmıyorlardı. Bu kadar akılsız değillerdi. Ya ne yapıyorlardı? Ona saygı duyuyorlardı. Ona hürmet gösteriyorlardı. Onu kutsuyorlardı. İşte Allah bunu ineğe tapmak olarak adlandırdı. Zaten Kur'an'ın hiçbir tarafında... ...ineğe tapıyorlardı biçiminde değil... Daima ceale fiiliyle gelir. Yani ineyi tanrı edindiler değil, ineyip ineyip peydahladılar biçiminde gelir. Bu şekilde, bu formda gelmesi de gösteriyor ki, bizatihi bir tapma değil, dolaylı bir tapma. İşte saygı göstermeyi, yani Allah'a gösterilecek saygıyı kula göstermeyi ya da herhangi bir varlığa göstermeyi herhangi bir taşa, ineğe, ağaca... veya soyut ya da somut varlıklara göstermeyi... Allah kendisine hakaret ve şirk olarak aldatıyor. Onun için bu cevabı... قَالُ الْاَنَ جِعْتَ بِالْحَقِّ İşte şimdi gerçeği söyledin, hakkı bildirdin cevabını verenler... yine saygı duruşunda bulunanlar olmayabilir. Aksine onların içinde çok az da olsa bu sapıklığı fark edip buna karşı çıkan ve onlara karışmayıp dışarıda duran bir avuç insan olabilir. Yani ha! Şimdi ey Musa, bunların yaptığı bu terbiyesizliği, bu şirki ortaya çıkardın. Zaten biz de bunu arzuluyorduk dercesine. Şimdi gerçeği bildirdin diyenlerin ineğe saygı duruşunda bulunanlar değil, bir avuç onlar dışındaki samimi mümin de olabilir. Fezebehuha <gülüyor> Hemen ne yaptılar? Onu bulup kurban ediverdiler. <gülüyor> Neredeyse yapamayacaklardı. Evet dostlar, biraz önce de söylediğim gibi bu kıssa, sureye adını veren kısa. Bu kıssanın bize vermek istediği bir ders olmasaydı, uzun insanlık destanından Rabbimiz seçip de Kur'an'a bunu yerleştirmezdi. Çünkü bu Kur'an, sadece İsrail inen bir kitap değildi. İnsanlığın alacağı bir ders vardı bu kıssada. Onun içinde. İnsan kendisini bu kıssada nereye yerleştiriyor? Bunu iyi tespit etmeli Şimdi bu kısanın bizim için ne anlama geldiğini bulmak zorundayız. Çünkü Kur'an hiçbir tarihsel olayı hikaye olsun, masal olsun, tarihten bilgi olsun diye aktarmaz. Peki bu olay Kur'an'dan için yer aldı ve hatta Kur'anın en uzun surelerinden biri olan Bakara'nın ismi olarak niçin yarattı? Bu çok önemli. Çünkü bir şeyin ismi onun en önemli özelliğini yansıtır. Adeta Bakara suresinin yüzüdür bu kıssa. Yüzü. Çünkü kişinin yüzü karakterini yansıtır. İşte bu kıssa da Bakara suresini bir insan biçiminde canlandırın onun yüzüdür. Bakara suresinin karakteri bu kıssada canlıdır. Onun için bu kıssayı biz hangi dersi alırız diye okumak anlamak, algılamak zorundayız. Burada verilen şey şudur. Gereksiz ayrıntılara dalarak asıl hedefi unutmak. Öncelikle bu kıssanın bize vermek istediği birinci hisse budur. Onlar ayrıntı istediler. Oysa ki tüm müfessirlerin naklettiği haberlerde şöyle bir not yer alır. Eğer ilk emirde herhangi bir ineği kestelerdi emri yerine getirmiş olacaklardı. Ama ayrıntı istedikçe işlerini zorlaştırdılar. Öyle zorlaştırdılar ki Ayette ifade edildiği gibi وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Neredeyse bu işi yapamayacaklardı. Kendi elleriyle kendi işlerini zorlaştırdılar. Yani dini zorlaştırmak işte buna denir. Onun için Peygamberimiz يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِرُوا Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا Müjdeleyin, muştulayın, nefret ettirin. Ve bu noktada aynen buna benzer yaşanmış bir haliseyi anlatmak istiyorum asr-ı saharetten. Peygamberimiz haç farizasını müminlere aktarıyor Allah'ın emri olarak. Müminlerin içinden bir kişi kalkıyor ve soruyor. E fî kulli amin ya Resûlallah. Yani her yıl mı farz haç? Peygamberimiz kızıyorlar, renkleri atıyor. لَوْ كُنْتُ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَ Eğer evet desem her yıl vacib olur. Ve arkasından da beni size söylediğimle baş başa bak. Sizden evvelki kitap verilenler peygamberlerine çok soru sordukları, lüzumsuz ayrıntılara daldıkları ve peygamberlerinin verdiği haberler üzerinde tartışma yaptıkları için helak olduk. İşte bugün din anlayışımızın geldiği noktada ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Din öylesine ayrıntıya boğuldu ki Allah'ın insana tanıdığı manevra alanları kaldırıldı. Oysa Allah sustuğu, Kur'an'ın sustuğu yerler de aslında Allah'ın doldurduğu boşluklardı. Niçin? Niçin? O boşlukları ey insanlar bir rahmet olarak size bıraktım. Çünkü bu din evrensel bir din, kıyamete kadar geçerli olacak insanlığın değişmez değerleri elbette ki insana manevra alanı bırakmalıydı. Çünkü insana iradeyi veren, özgür iradeyi veren de Allah değil mi? Verdiği iradenin hareket edeceği manevra alanı kalmazsa insan iradenin etsin ne işe yarar irade? İradeyi verecek ama sana hareket alanı vermeyecek. O iradeni kullanacak alan bırakmayacaksa o iradenin işleri ne olacaktır? İşte öncekiler iştihat yaptılar. O manevra alanında iştihat yaptılar. İnsana bırakılan o manevra alanı var ya, o alanı doldurdular ve iştihat yaptılar haklıydılar. Doğru bir şey yaptılar. Allah da onu istiyordu insandan. O manevra alanında aklını kullanan Allah'ın emrini yerine getirmiş olur aynı zamanda. Ama daha sonrakiler ne yaptılar? O yapılmış içtihatları sanki hiç değişmezmiş gibi, hiç dokunmadan şerh ettiler. Zeyil yaptılar, sabitleştirdiler, kemikleştirdiler, katılaştırdılar. Dondurdular ve daha sonraki insanlara dönecek hiçbir manevra alanı bırakmadılar. Ki aklını kullanabilsin. Dolayısıyla bu noktada her şey daha önce düşünülmüş, konuşulmuş, yapılmış, bitmiş anlamına Gerçekte öyle mi? Din böyle mi söylüyor? Hayır. Öncekilerin hareket ettiği o manevra alanı sonrakiler için de Aynen aynen geçerli. O manevra alanı sonrakiler için de vardı. Ama biz aynen İsrail oğulları gibi kazuistik yöntem fıkıhta, kazuistik yöntem diyoruz biz buna, meseleci fıkıh. Yani ayrıntıya girdi, gereksiz ayrıntıya ve tüm manevra alanlarını doldurdu. Artık insan kıprayamaz hale geldi, alıp dönemez hale geldi. İşte bu noktada din bir kapı, ne demek bir kapı? Bin kapı içen din duvar haline geldi. Oysa ki din, insanı sıkıştığı köşeden kurtaran kapı idi. Lakin böyle bir anlayışta din, insanı köşeye sıkıştıran bir duvar haline kaldı. Onun için din hala bin kapıdır. Hayatın köşeye sıkıştırdığı insanı din o köşeden kurtarır ve selamete çıkarır. Hala öyledir. İşte birinci verdiği ders budur. Bir başka ders nedir? bu kıssanın verdiği bir başka hisse, o da gündem değiştirmek. Onlar gündemi değiştirdiler. Ne yaptılar? Allah onlara bir inek kesmelerini istiyor, ama onlar hala rengi ne olsun, içeriği ne olsun, mahiyeti ne olsun, cinsi ne olsun, yani yapmamakta direniyorlar, gündem değiştiriyorlar. Bugün de gündem değiştirme, bir Yahudileşme alameti olarak bizi bekleyen en büyük tehlike olarak önümüzde duruyor. Gerçekten bakıyorum, hakiki gündemlerimiz var bizim. Bir müminin, bir insanın daha doğrusu en değişmeyen gündemi, ebedi saadeti değil Ölüm değil midir? Ölüm temel gündemlerden biri değil mi? Ahiret ebedi istikbal, hiç değişmeyen binden değildir. Öyledir. Kur'an öyle diyor en azından. Ne beun abiyi, büyük haber diyor. Kur'anın manşeti bu. Manşet atmış. Ne beun büyük olay. İda ve katil Bakınız, vakya suresinin ilk ayeti. Olay olduğu zaman, büyük olay koptuğu zaman. Kur'anın manşeti bu. Ama sizin gündemlerinizde bakıyorsunuz büyük olay, şok haber, ne? Hiçbir şey yok. Ertesi gün unutulacak bir şey. Sizin şok haberinizle Kur'an'ın şok haberi farklı. Hayatımızın değişmez gündemini yalancı gündemlerle kapatmışsınız. Yani bu fiilin bir küfür oluyor. Küfür örtmek demektir. Hakiki gündemi sahte gündemle örtüyor. İşte gündem değiştirdi. Oysa ki onlar maksadını iyi anladılar. Yüreklerine içirilen o buzağı, o inek sevgisini daha doğrusu kendilerini çöleleştiren o sevgiyi yok etmek istiyordu. Aslında Allah'ın onlara emri gerçekte şu idi. Bedeniniz hürriyete kavuştu, yüreğiniz hala köle. Yüreğinizi de özgürlüğe kavuştu. Ama onlar ne yaptılar? İşi yineye döktüler. Bakın, özgürlüğe değil. İşte budur gündemde işte. Böyle yaptığınızda aynen Yahudileşen İsrailoğulları gibi Yahudileşirsiniz. Bu ümmeti bekleyen en büyük tehlikelerden biri de budur. Ve biz bu hatayı çok sık yapıyor gibiyiz. Biliyorsunuz, İslam şeriatının üzerinde yükseldiği üç ana temel vardır. Hemen fırsat gelmişken başlıklar halinde onu söyleyeyim. Birincisi Ademül Harac'tır. Tüm şeriatların maksadıdır bu üç ilke. Tüm semavi şeriatların birincisi Ademül Harac. Nedir? Zorluğun yokluğu. Çünkü Evrensel ilkelerdir İslam. Değişmez değerlerdir. Ve İslam'ın getirdiği değerler insanın mutluluğu içindir. Allah'ın buna ihtiyacı yok ki. insanın ihtiyacı var. Bundan menfaat görecek olan insandır. Onun için insanın mutluluğu esastır. İnsan merkezlidir mahlukat o sebeple. O sebeple birincisi dedim, Ademül Harari. Zorluğun, yokluğu. Şeriatların ikinci maksadı taklil-u Yani mükellefiyetlerin mümkün olduğu kadar öz ve al tutulmaz. Bu ne demektir? Hayatta manevra alanında fazla olmaz. Allah'ın insana tanıdığı iradesini kullanacağı alanın gayet geniş olmaz. Üçüncüsü ise et-tederruç Fik yani uygulamada değişmez ilahi sistemi, nizamı, öğretiyi, hayata aktarmada basamak basamak hareket etmez. Kademe kademe hareket etmez. Bu üç kural tüm ilahi hukukların, şeriatların temeli. وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا Hani yine hatırlayın, siz bir canı öldürmüştünüz, bir adamı öldürmüştünüz ve onun üzerinde de başlamıştınız tartışmaya, suçu birbirinize atmıştınız. وَاللّٰهُ مُخْرِجُمْ مَا كُلْتُمْ تَكْتُمُونُ Allah sizin içinizde sakladığınızı açığa çıkaran, bilen ve açığa vurandı. Olay aslında önce olmuş bir olay, konunun akışı, daha doğrusu Rabbimizin bize vermek istediği hisse gereği arkaya atılıyor. Çünkü dikkatimizin çekildiği nokta öne alınmış. O nokta nedir? Herkes, çok affedersiniz, yüreğindeki ineğe dikkat et. O noktayı Allah öne almış. Oysa ki bu inek kesmenin sebebi daha sonra geldi. Şimdi geldi. Onun sebebi 71. ayettir. Hani bir zaman bir adamı öldürmüş ve suçu da birbirinizin üzerine... Atmıştınız. 72. ayet. Allah sakladığınız şeyi açığa çıkardı. Burada söylenen şey açık. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا Biz dedik ki, emrettik ki, onun bazı aydınlanmamış olayları bu tip faili meçhul cinayetlerden bazılarını işte buna yani bu gibi bir hadiseyi bu aydınlatılmamış faili meçhul cinayetlere kıyaslayın. Öyle yapın. Kezelike yuhyillâhul mevte İşte Allah ölüyü böyle diriltir. وَيُر۪يكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Ayetlerini de size böyle gösterir ki üzerinde düşünür, kafanızı kullanırsınız. Burada genel geçer eldeki meallerden farklı meal verdi. Bu farklılığı bendeniz merhum müfessir Reşit Rıza'ya borçlu. Çünkü genelde klasik müfessirlerde olmak üzere bu ayete rivayet edilen bir takım hikayelerden yola çıkarak şöyle mana verirler. İneğin bir kısmını kesilen kurbanın bir kısmını alın, onu öldürülen adama vurun, o da dirilsin, konuşsun. Çünkü böyle bir rivayet nakledidir. Öteden beri İsrailiyat'ta. Ancak gariptir, peygamberimizden böyle bir rivayet yok. Sahabeden de böyle bir rivayet yok. Yine gariptir, Tevrat'tan da böyle bir rivayet Peki nereden çıkmış diyeceksiniz? Dediğim gibi, Yahudilerin mitolojisinden çıkmış bir rivayete göre bu ayet dizayn ediyor. Öyle anlaşılıyor. Oysa ki فَقُلْ bi بِبَعْضِهَا Bu gibi fail meçhul cinayetlerden bazılarını işte buna kıyaslayın demektir. Çünkü darabe fiili Kur'an'da o kadar çok manaya gelir ki, Allahu mesela Darabe vurmak anlamına gelir. Ancak Allah misal verdi burada. Allah şu verdi. Yine Kur'an'ın bir başka yerinde ticaret için, yeryüzünde ticaret için sefere çıkmaya denir. Hatta mudarabe denir mesela. Mudarabe nedir? Kar, e, e, para, sermaye bir taraftan emek bir taraftan olan ticari sözleşmeye mudarabe denir. Yine darp kökünden gelir ve yine kovmak, çıkarmak, def etmek, boşamak, bırakmak manalarına gelir. Yani Kur'an'da darp birçok anlama kullanılır. Ve kullanıldığı anlamlardan biri de kıyaslamaktır. Buna kıyaslayın frail-i Bunun en büyük delili de şu ıdr-ı buhudaki he zamirdir. He zamiri eğer nefse gitseydi, yani öldürülen o ma gitseydi, nefis Arap dilinde müennes manevidir. Yani dişildir. Manevi dişildir. Dişil bir kelimedir. Onun için ha olmasın. O sebeple burada bendeniz Reşit Rıza, merhum Reşit Rıza'nın da tefsirine dayanarak ve Tevrat'ta anlatılan İsrailoğulları için konulmuş o kuralı da temel alarak neydi o kural? i̇l meçhul bir cinayet olduğu zaman Tevrat'taki kural o cinayette e, bulunan maktule en yakın yerleşim bölgesindeki tüm insanlar kurban edilen ineğin üzerinde ellerini yıkıyorlar ve yemin ediyorlar. Bu cinayetle bir ilgimiz yok diye. İşte böylece toplumsal sorumluluk kalkmış oluyor. Ve böylece o insanlar eğer katil aralarındaysa çıkarmış oluyorlar. Onun için bendeniz buradaki manayı işte böyle faili meçhul cinayetleri buna kıyas edin. Böylece ortaya çıkarın manasında verdim. Kezelike yuhillâhul mevtâyi nasıl anlamalıyız? Bu gayet açık. Ölüyü diriltmek Kur'an-ı Kerim'de ve men ahyâhâ. Fekannema ıhyi'n nase cem'en ayetinde olduğu gibi bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş, bir insanı dirilten tüm insanlığı diriltmiş gibi olur. bir insanı diriltenden kasıt ölü bir insanı diriltmenden değil. Öldürmeyen, onun hayatına dokunmayan, onun yaşamına dokunmayan demektir. Yine Kur'an'da velakum <gülüyor> fil qisas hayat Kısasta sizin için hayat vardır. Niçin? Bir insanın ölümüne engel olduğu için. Yani ölüme engel olmak, Kur'an'da ölüyü diriltmek anlamına da kullanılır. Onun için bu da o anlamı bütünlüyor. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ دَلِكِ Bütün bunların ardından kalplerini katılaştı. Tehyekel hicah, taş gibi katılaştı. Ev eşeddu gazda, ne taşı? Birakis taştan da daha katı hale geldi. Ve inna min hicâreti, lemâ yetefecceru minhul enhâr. Öyle taşlar var ki, bağrından ırmaklar çalar. Ve in minha lma yeshqatu fiyuxu bulma. Öyle taşlar da var ki yarılır da içinden sular akar. Ve in minha lma yehbitu min kaşetillah. Öyle taşlar da var ki Allah korkusundan düşüp yuvarlanır. Wama Allahu bizafil ama tamalu. Allah. Yaptıklarımıza karşı duyarsız değildir. Kasvetun kalp. Ne demek ki? Kalp katılığı. Burada önemli bir şey aktarılıyor. Bütün bunların ardından yüreklerimiz katılaştı. Aslında kalp katılığı eşittir. insanın kendi kendisine yabancılaşması. Burada anlatılan budur. Ey Yahudileşen İsrail oğulları! Siz kendi kendinize yabancılaştınız. Niçin? Çünkü sizi yok etmeye çalışan düşmanınızı takdir ettiniz. Yüreğiniz maymunlaştı. Zihniniz maymunlaştı. Ve kunu kırabeten hâsîn. Maymundan beter olun denilmişti zaten. Zaten. Maymundan beter hale geldik. Düşmanınızı taklit edecek kadar alçaldınız. Düşmanınızın putuna takıyorsunuz. Oysa ki size dost olan bir Allah var. O sizi kurtardı, nimetler verdi. En dar zamanınızda sizinle oldu. Ve onun lütfunu hep üzerinizde gördünüz. Buna rağmen ihanet için. Çünkü kendinize yabancılaştınız. İşte kalbin katılaşması insanın kendine karşı yabancılaşmasıdır. İnsan kendisine karşı yabancılaşırsa ne olur? Allah'a karşı yabancılaşır. İnsana karşı yabancılaşır. Hakikate karşı yabancılaşır. Çünkü özüne yabancılaşır. Hakikate yabancılaşır. Hakikati tanımaz olur. Hakikati görmez olur. Duymaz olur. İşte sunmun, mukmun, onyun budur. insanın kendisine yabancılaşması. Kördür, sağırdır, dilsizdir. Öyle taşlar var ki diyor. Doğrından ırmaklar çağlar. Bilir misiniz? Su işiyle uğraşan bilginler bir arazide su arayacakları zaman önce o arazide taş kaya olup olmadığına bakarlar. Çünkü taş olmayan yerden su çıkmıyor. Görüyorsunuz. Kendisine yabancılaşmış bir yürek taşla bile kıyaslanmaz. Çünkü taşın olduğu yerde su var demektir. Taş suyun habercisidir. Kendisine yabancılaşmış bir yürek ne işe yarar? Ağlamıyor, sızlamıyor, özlemiyor, yanmıyorsa o yürek ne işe yarar? Sevmiyor, özlemiyor, muhabbet etmiyor, yanmıyor titremiyor, vurulmuyorsa, o yüreğin kasap çengelindeki yürekten daha adi olduğuna sizi temin ederim. Çünkü kasap çengelindeki yürek yenir ama o yenmez. Onun için yürek nükleer bir güç merkezidir. Yürek en büyük imkandır. Tabii ki kendisine yabancılaşmamış bir insan. Ancak öyle bir yürek düşünün ki uçsuz bucaksız yüz ölçümü yerler ve göklerden daha geniş olan bir yürek artık hakikati almayacak kadar kararmış, bitmiş, hissizleşmiş. İşte o zaman o insan yüz ölçümü sınırsız bir taş, bir kaya taşıyor demektir ta bağrından düşünebiliyor musunuz Dünyanın en büyük güç merkezini dünyanın en büyük kayası gibi taşımak bundan büyük bela olur Bir insanın başına bundan büyük bir felaket gelir Onun için İsrail oğullarına Yahudileşen İsrail oğullarına hatırlatılan gerçek şu Aslında siz Esaret altında iken, işleyen, özleyen, yanan, sızlayan bir yüreğe sahiptir Şimdi bedeniniz hürriyete kavuştu ama yüreğiniz esaret altında. Ama yüreğiniz katılaştı. Asıl tehlike bu. Çünkü Firavundan kurtulmak, katılaşmış bir yürekten kurtulmaktan. Çok daha kolaydı. Haydi, nasıl kurtulacaksınız? Kurtulun deniliyor ve tabii ki bu ayetlerin ilk ve model muhatabı olan Müslümanlara söylediği şey de, ey İsrail gibi son vahyi insanlığa taşımakla görevlendirilen ümmeti Muhammed, sizde eğer Allah'ın emirlerine karşı böyle duyarsızlaşırsanız. Allah'ın emirlerine karşı böyle gündem değiştirmeye kalkarsın, Allah'ın emirlerine karşı böyle sulandırıcı bir muamele yaparsanız, o zaman sizi bekleyen akıbet budur. Yürekleriniz taşlaşır, kendinize karşı yabancılaşırsınız. Kendinize karşı yabancılaşırsanız, ebedi hakikate karşı yabancılaşırsınız. Hakikate karşı yabancılaşana daha büyük bir bela gerekmez ki çünkü bu en büyük beladır. Bela yürekte daha doğrusu göğüste yürek yerine hisseden bir seven bir kalp yerine uçsuz bucaksız bir kaya taşmaktır. E <gülüyor> fe en yu'minu lekum Siz, şimdi bütün bu gerçekler ortada iken, bu haldeki insanların sizin inandığınıza iman etmesini mi bekliyorsunuz? Yani, öncelikle bu hitabın bize hatırlattığı şey, ayetin ilk muhatabı olan Medineli Müslümanlar. Öyle bir beklentilerinin olduğunu anlıyoruz. Yahudiler ehli kitap olduğu için, onlar ümmi olmadığı için Araplar onları biraz daha ileride görüyorlar. Ne de olsa kitapları var, Allah'ı tanıyorlar, okuma yazmayı biliyorlar ve bir altyapıları var. Herhalde bunlar ebedi mesajın sesine kulak verir diye düşünüyorlar. Hatta böyle bir beklenti içindeler. Onlar Müslüman olsalar çok sevinecekler. Lakin Allah onların gerçek durumunu haberler. Şimdi durumu bu olan insanların siz iman etmesini nasıl istiyorsunuz? Onu mu bekliyoruz? Bu beklentimiz boş bir beklenti. Çünkü onlar kendilerine karşı yabancılaşmışlar. Son vahye karşı nasıl yabancılaşmasın? Ortada her şey. İşte söylenmek istenen bu yersiz bir beklenti olduğu bu beklentinin. Yani onlar ...musevi olamamışlar. Nasıl Muhammed'i oldular? Onların Musa'ya olan inançları bile sahte. Tevrat'a olan bağlılıkları bile yalan. Onlar nasıl Muhammed'e iman etsin, Kur'an'a bağlansın ki... ...daha kendi kitaplarına ve kendi nebilerine karşı bile... ...dürüst davranmayı öğrenememişler. İşte bu durumları bu. Allah emrediyor... Kendi peygamberleri ki bizim de peygamberimizdir getiriyor ama onların tavrı ortada. Onun için böyle katılaşmış bir yüreğin sahibi ilahi mesaja karşı tepki veremez, cevap veremez, iman edemez. Çünkü o çözülmüş artık. Karşınızda sizin dik sürüngen, iki ayaklı bir kaya Vakit kene fereyun minhum. Yemeğin kelam Allah. Onlardan bir çoğu ki bazı sözlükler fereyun minhumu bir çoğu biçiminde anlamlandırırlar ki doğrusu da budur. Onlardan bir çoğu Allah'ın kelamını işitirler. Sıma yuharfounhum. Sıma bunun ardından işittikleri halde hemen ardından onu çarpıtırlar. Değiştirir, tahrif ederler. Min ba'di ma Üstelik o kelamın maksadını anladıkları halde. Yani o kelamın arkasında yatan gerçek maksadı, ne demek istediğini kavradıkları halde ne yaparlar? Onu çarpıtırlar. Yukarıda tefsir etmiştim mi? Kurban kesmeleri emredilenler nasıl çarpıtıyorlardı görüyoruz. Aslında Allah'ın maksadını anlamıştılar. Ama yine de çarpıtıyorlardı. Ve hum ya'lemûn. Tabii bunu da bile bile yaparlar. Bunlar çok önemli. Evet, burada bir ibare var. Kelamullah. kelamullah. Nedir kelam? Kelamullah? ...Allah'ın kelamı demektir. Allah'ın kelamı demek... ...Allah'ın lisanı demek değildir. Kur'an... ...Allah'ın kelamıdır. Aynen... ...Tevrat da Allah'ın kelamıdır. İncil de... ...İbrahim Peygamber'e indirilen suhuflar da Allah'ın kelamıdır. Yani tüm nebilere gönderilen ilahi mesajın hepsi Allah'ın kelamı. O halde Allah'ın kelamı, ifadesi, lafızla, dille ilgili bir ifade değil, mana ile ilgili bir ifade değil. Yani ebedi mesajın taşıdığı mana, ebedi değişmez değerlerin anlamıyla ilgili bir ibaret. Onun için Kur'an Arapçadır. Arapça Kur'an'ın dilidir diye diyebiliriz. Bu doğrudur. Arapça Allah'ın dilidir diyemeyiz. Kur'an kelamullah. Kur'an Allah'ın sözü değil kelamıdır. Onun için, onun için müfessirler kavlullah sözünün hiç kullanmamıştır. Ama kelamullah sözünün ibaresinin kullanıldığına dikkat çekerek Allah'ın lisanı demek ayrı, Allah'ın kelamı demek ayrı olduğunu özellikle vurgularlar. Burada bir kavram daha var. Tahrif kavramı. Ben çarpıtma diye çevirdim. Nedir tahrif? Tahrif Literal olarak etimolojik kökeni yontmak demektir. Onun için tahrif kalem derler, kalemi yontmaya. tahrif kalem, yontmak. Yani bir şeyin bütününden az ya da çok bir parçayı atmak. Eksiltmek. Anlamda eksiltiye gitmek demektir. Tahrif budur. Çarpıtmak işte bundan kaynaklanır. İsrail oğulları Yahudileşen İsrail oğulları iki sebeple çarpıtıyorlardı. Bir siyasi sebeple çarpıtıyorlardı. Liderlerine yağ çekmek için, onların gözüne girmek ve yaranmak için Allah'ın kelamını çarpıtıyorlardı. İkincisi de çıkar için, maddi çıkar için çarpıtıyorlardı. Bir takım maddi getirip olsun diye çarpıtıyorlardı. Öyle çarpıtıyorlardı ki bu çarpıtma çoğu kez metinde değil anlamda yapılıyor. Ama bazen metinde de yaptıkları oluyordu. Örneğin Kur'an'ın haber verdiği bir çarpıtmaları var onların. La tequlu ra'ina ve kulun zurna. Ra'ina demeyin, unzurna demeyin. Ra'ina da bak demek, unzurna gör, yine bak, gör, bizi gör demek. Niye ra'ina demeyin? Çünkü onlar ra'inayı hafif kırarak aynı ra'ina diyorlardı. Bir anlam ne olurdu o zaman? Çobanımız. Peygamber'e hakaret için dillerini ayında hafif kırarak böyle bir oyun yapıyorlardı. Onun için ra'ina diyorlardı, ra'ina der gibi. Mesela aynı şeyi selam verirken de yaptıklarını biz sahih bir hadisten öğreniyoruz Buhari hadisinden. Hazreti Ayşe nakledi. Resulullah'a Esselamu Aleyküm diye selam verirlerdi. Yani dışarıdan biri e, fark edemezdi bunların e, bu tip bir oyun oynadıklarını. Esselamu Aleyküm, esenlik, mutluluk üzerine olsun demekken bu hemen dillerini hafif kırıp Esselamu Aleyküm demeleri kahrolma aslına geldi. Onlar böyle oyunlar oynuyorlardı. Kelimeler üzerinde. Kelimeleri çattırdıkları gibi anlamları da çarptırıyorlardı, çarpıtıyorlardı daha doğrusu. İşte tahrif, bu anlamda her türlü çarpıtmaya verilen isimdir. Peki, bu ümmet için bunun taşıdığı anlam nedir? Yani bu ayetin ilk ve model Müslüman muhataplarına verdiği mesaj ne? Açık. Eğer Allah'ın kelamındaki Temel hakikatleri çarpıtırsanız Yahudileşirsiniz. Allah emretmiş. Emir açık. Ne diyor? Aç. Bakıyorsunuz ayet-i kerimede. Tesettürü emrediyor. Şimdi Yahudileşme temayülü gösteren bazı zihinler bakıyorsunuz. Bin bir dereden su getirmek için işte orada baş geçmiyor efendim akanın kelimede baş geçmiyor. Humur geçiyor, örtü geçiyor, hilbab geçiyor, celabiyet geçiyor. İşe bak. İşte tam Yahudileşme temali. Onlar da zaten böyle yapıyorlar. Onların bunu nasıl yaptığını öğrenmek için Filo'nun tefsirlerine bakılabilir, ünlü Yahudi filozof. Öyle çarpıtıyorlardı Allah'ın ayeti. Efendim tabi buna söylenecek şey yok. gayet açık bilinir yani. eşarp da baş arttırıyor. ama baş yoktur. Efendim Yemeni derler. Ama Yemeninin içinde baş kelimesi geçmez. Efendim tülbent denir. Yazma denir. Bunların hiçbirinin içinde baş kelimesi geçmez. Ama bunlar herkes bilir ki kimse ayağına örtmez Yemenli. Kimse ee, affedersiniz dizlerine eşart bağlamaz yani. Kimse böyle anlamaz çünkü. Dinden birazcık nasipdar olan kimse eşarp denince bunun başa örtülen bir ört olduğunu, böyle bağlanan bir şey olmadığını anlayabilir. İçinde başın geçmesi de gerekmez ya. Yani tahrip etmek için e, tabii tarihte birçok yöntem bulunur. Örneğin bir örnek daha vereyim. Mesela Kur'an'da "İnnemâ ene beşerun mislukum" Ben de sizin gibi bir insanım. Hazreti Peygamber'e ee, söylemesi öğütlenen bir şey. Yani insanlığını vurgulaması insanlara. Ben melek değilim. Ben de sizin içinizden biriyim. Ama Allah beni seçti. Size mesajını benimle ulaştırdı. Ee, mesajını vermesi için. İnne ma O inne ma beraber cahta mekufedir. İkisi bir edattır. Onu önce parçalıyorlar. İnneyi ayrı, ma'yı ayrı. Yapıyorlar. Bazıları Ma'yı da olumsuz anlamına alıyorlar. Oysaki o ismi mevsuldir. Elle-di manası. Evet. Ama ma'yı olumsuz anlamı veriyorlar. Ben kesinlikle sizin gibi bir insan değilim manası. Yani tam tersi bir mana. İşte tahrif budur Yahudi'yle. Budur ki bunun birçok örneği verilebilir. Videalı kulladına, ama o da onu Kendilerine O da onu korkutuyor. O da onu korkutuyor. O da onu korkutuyor. O da onu korkutuyor. O da onu korkutuyor. ki birbiriyle baş başa kaldılar da onu korkutuyor. yukarıdaki Galu farklı farklı faillere sahiptir. Yukarıda biz iman ettik diyenler bir kesin. İşte alttaki galu diyenler ise onlara söyleyenler. Yani akıl hocaları onlara derler ki baş başa kaldıklarında Siz Rabbinizin katında size karşı bir koz olarak kullansınlar diye onlara koz mu veriyorsunuz onlara Rabbinizin size açtığı sırrı mı söylüyorsunuz Allah katında size karşı koz olarak kullansınlar diye akıl hocaları hemen onların kafasını ve kalbini böyle çeler nedir o koz efela taqulu Yine devam ediyor. Bunu düşünemeyecek kadar aptal mısınız derler. O akıl hocaları, iman ettik diyenlere. Nedir Allah'ın onlara bildirdiği bu sır, bu koz? E hiç kuşkusuz ki bu kitaplarında Resulullah'ın peygamberliğine delalet eden yerlerdir. Bu tabii çok ayrıntılı bir konu. Ancak hemen burada aklıma geldiği kadarıyla e, hatırladığım kadarıyla e, Tevrat'ta kitabı Mukaddes'te Resulullah'a delalet eden birkaç noktayı burada aktar vereyim. Örneğin Tesniye kitabında şöyle bir ibare var. Kardeşlerin arasından onlara senin gibi bir peygamber gönderecek. Buradaki kardeşlerini Tevrat müfessirlerinden bazıları da aynen İsmail oğulları olarak algılıyor ve çeviriyorlar. Çünkü öteden beri İshak oğulları olan İsrail oğulları İshak'ın kardeşinden olma İsmail oğullarına kardeş diye hitap ediyorlar. Ve Tevrat'ta da birçok yerde sizin kardeşleriniz diye çoğul biçiminde geldiği zaman İsmail oğulları kastediliyor. Çünkü ikisi de Hz. İbrahim'in iki oğlundan geliyor. Biri Hz. İbrahim'in oğlu İshak'tan geliyor, İsrail oğullarının kökeni. Resulullah'ın kökeni ise Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'den geliyor. İkisi de İbrahim'de birleşiyorlar. Onun için bu, ayette, bu Tevrat ayetinde kastedilenin özellikle... İsmail oğullarından gönderilecek bir peygamber olduğu ifade ediliyor. Yine aynı kitapta, Tesniye kitabında ve dedi ki Rab Sina'da tecelli etti Sa'ir'de parladı Paran Dağı'nda doğdu diye bir ibare var. Sina'da tecelli ettiden kasıt Musa peygambere gönderilen vahiy Sa'ir dağının Hz. İsa'nın yaşadığı yerde bulunan bir dağ olduğu açık. Herkes bunu itiraf ediyor. Ancak Paran Dağı'nın ne olduğu konusunu kadim Tevrat müfessirleri açıklamıyorlar. Lakin işin garibi de şu ki, tekvim kitabında İsmail Peygamber'in annesiyle birlikte Paran Çölü'nde yerleştiğini ve orada büyüdüğünü, kocası İbrahim Peygamber'in Hacer'i ve küçük oğlunu oraya bıraktığını aktarıyor. Tevettü. Demek ki bu paran, Mekke. Onun için, daha önceden, Peygamberimiz gönderilmeden önce dahi, bazı Yahudiler, bu gerçeği fark etmişlerdi. Hatta Selman, Farisi'nin, Medine'ye gelip yerleşmesindeki sebep de oydu. Çok uzun arayışlar sonunda bana tanımlanan, üstadlarımın bana tanıt tanımladığı yer burasıdır diye gelmişti. Bu mevkidir, bu bölgedir diye gelmişti. Yine örneğin o dönemde bazı Yahudilerin çocuklarına Muhammed ismini koydukları söylenir. Hatta bazı Arapların da koyduğu söylenir. Bu ismi koymalarının temelinde Şöyle bir gerçek yatıyor. Özellikle tekvim kitabında İsmail için kullanılan bir cümle var. Seni Allah'ın İsmail'e semere verecektir. Allah'ın Rab İsmail'i semerelendirecektir. Yani ona güzel bir meyve verecek. Orada geçen ibare Bimatmat. İbranice ibare. Bu Yahudiler rakam değerli harf sistemi olan Ebced'le bunu Arapça karşılığını buluyorlar. 92 tutuyor Ebced sisteminde bu. Bunun karşılığını Arapça karşılığının Muhammed olduğunu tespit ediyorlar. Aynı değeri o da tutuyor. 92. Rakam değerli harf sistemini Yahudiler kullanır. Şifreleme sistemidir. O şifre sisteminde bu bimadmadın yani İsmail'e verileceği vaat edilen bu e, meyvenin e, karşılığı Arap dilinde Muhammed anlamına geliyor. O zaman bu anlamı keşfeden bazı Yahudiler çocuklarına Muhammed isimini koyuyor. Ve hatta Araplara söylüyorlar bölgedeki, onlar da bazı çocuklara Muhammed isimini koyuyorlar. Bu olsun diye. Acaba bu olabilir mi? Bu çok önemli bir anekdot. Tabii bu anekdotları teyit eden, güçlendiren daha başka anekdotlar da var. Örneğin Resulullah'ın doğduğunda bazı astrologların bunu fark ettiğini, yine Resulullah'ın Medine'ye geldiğinde Hazreti Safiye'nin amcası ve babası ki Yahudilerin lideridir, isiydi, gelip Resulullah'ı gördükten sonra vallahi bu odur ama vallahi ömrümün sonuna kadar buna karşı savaşacağım dediği bildirilir kaynaklarda. Avele yâlem ona, Allah yâlemi ma yusrun ve ma onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların sakladıklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Vaminhum ümiiyuna la yâlemun el Kitâb illa amaniyya, ve inhum illa Onlardan ümmi olanlar, yani cahil bir kesim var. Onlar kitabı bilmezler. Yalnızca kuruntuları var onların. Kuruntu yaparlar. Bir takım kuruntulara, hurafelere inanırlar. Ve inhum illa yezunnun ve onlar yalnızca zannederler. Onların imanı zandan ibarettir. Yakîn ve bilgiye dayalı değildir. Bu ayette geçen ummiyûn ummi اُمِّ Ümmet imam ile aynı kökten gelir. um kökünden gelir. Um anne demektir. Birinci anlamı ümminin cahil, gafil. İkinci anlamı anadan doğduğu gibi tertemiz demektir. Ki Peygamberimiz için kullanılan ümmi lafızları Kur'an'da anadan doğduğu gibi tertemiz, kültürlerin herhangi bir istilasına maruz kalmamış. Kalbi ve kafası çevresel kültürlerden etkilenmemiş anlamına Pırıl pırıl anlamına kullanılır. Üçüncü anlamı ise Kur'an'da yine kendilerine kitap verilmeyenler anlamına gelir ümmi. Emanî şu anlamlara gelir. Emanî ümmiye kelimesinin çoğulu. Ütopya demektir. Ütopya bildiğiniz gibi ü yok. Ee, Yunanca'da. Topos ülke manasına gelir. Yani olmayan ülke, düş ülke, Şeytanın bir tuzağı olduğu söylenir Kur'an'da ütopyanın yani ümniyenin ki ve le umenniyenne ben onları ütopya ya düşüreceğim. Ütopik fikirlerle onları oyalayacağım. İşte budur. Ütopya ümniyedir. Ki 80. ayette daha sonra gelecek olan ayette sayılı günler dışında bize Ateş dokunmayacak diyorlardı ya. İşte onların ütopyası da bu. Yani onlar alimleri tarafından aldatılıyorlardı. Alimleri onlara gelecekte aslında olmayacak bir şeyi söylüyorlardı. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar günah işlerseniz işleyin. Değil mi ki Yahudisiniz? Değil mi ki İsrailoğullarına mensupsunuz? Ben bir sayımı günden fazla yamlayacağız. Onun dışında bir azap görmeyeceğiz. Yani haşa siz sadece ırkınızdan dolayı Allah'tan özel muamele göreceksiniz. Anlamına böyle oyalıyorlardı. Niçin? Çünkü cahillikler. Bunu onların cahillikleri dolayısıyla yapıyorlardı. Ki hemen arkadaki ayette bunu açıklıyor. Fevaylul lillezine yektubun el kitab. Yazıklar olsun... Kitabı elleriyle yazanlara. Bir eydiğin. Evet. Elleriyle kitabı yazanlara yazıklar olsun. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ Onlar elleriyle kitabı yazıp ne diyorlardı? Bu Allah katından gelmedir diyorlardı. لِيَشْتَرُوبِهِ سَمَلًا قَلِيلًا Bunu da şunun için yapıyorlardı. Az bir getiri sağlamak menfaat elde etmek için yapıyorlardı. Feveylüllehum mimma şetebet. Elleriyle yazdıklarına yazıklar olsun. Veveylüllehum mimma yeksibûn. Kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun onlara. Burada çok ince bir nokta var. Dikkatinizi çekerim. Onlar İlahi mesajı az bir değere pazarlamıyorlardı. Pazarladıkları ilahi mesaj değil. Kur'an, e, Tevrat değil. Allah'ın mesajı değil. Onun için ucuz şey pazarlıyorlardı aslında. Neyi pazarlıyorlardı? Elleriyle yazdıklarını pazarlıyorlardı. İlahi mesajı değil. Hep böyle anlaşılıyor. Nedense yıllardan beri Sanki burada ifade edilen şey, onlar Allah'tan aldıkları bu mesajı, Tevrat'ı pazarlıyorlar değil Elleriyle yazdıkları şeyi pazarlıyorlar. Peki burada kınanan durum ne? Bu Allah'tandır diye iftira ediyorlar Allah'a. Allah'tan gelmediği halde, elleriyle bir takım hükümler koyuyorlar. Ne yapıyorlardı? Örneğin, Önce Tevrat şerh ediliyordu. Bir takım samimi alimler iştihatlar yapıyorlardı. Bu iştihatları bunlar şerh ediyorlardı. Daha sonrakiler geldiler, bu şerhleri kaleme aldılar. Katılaştırdılar, kural haline dönüştürdüler. Bu şerhlerin toplandığı kitaba Mişna denildi. Mişna'yı daha sonra gelen alimler oturdular, tefsir ettiler. Uzun uzun tefsirler yaptılar. Bu tefsirlere de Gemara denilir. Mişne ve Gemara'nın ikisine birden Talmud denilir. İşte bu kitabı Yahudilerin önüne sürdüler. Sizin kitabınız bu diye. Yani sundukları kitap aslında Tevrat'ın suyunun suyunun suyunun suyunun. O insanların arasına Tevrat'la arasına Allah'ın kelamıyla arasına bu görüşleri koydular. O insanlar artık Tevrat'a ulaşamadı. O insanlar bir hükmü merak ettikleri zaman bunlar Tevrat'a değil, elleriyle yazdıkları o şerhlere bakıyorlardı. Mişna ve Gemara'dan oluşan Talmud'a bakıyorlar ve oradan cevap veriyorlar. İşte onu kastediyorlar. Yani Allah'ın kitabıyla insanların arasına gerildiler. Ve onlara... Allah'ın kitabında olmayan şeyleri Allah'ın kitabında yazıyormuş gibi dayattılar. Verdiler ve bunu da menfaat karşılığı yaptılar. Bunun karşılığında ya siyasi bir menfaat elde ettiler ya ekonomik bir menfaat elde ettiler ama mutlaka menfaat elde ettiler. وَقَالُوا لَنْ تَمَسْفَنَ النَّارُ اِلَّا Ne diyorlardı onlar? Diyorlardı ki bize sadece sayılı belli günler dışında ateş dokunmayacak. Demek ki elleriyle yazdıkları şeylerden bir örnek bu işte. Halka, cahil halka size sayılı günler dışında ateş dokunmayacak diye garanti veriyorlardı. Kul etteheltüm indallahi kul etteheltüm indallahi ahden helen yukritallahu ahden siz Allah'tan bir söz mü aldınız? Kesin bir söz mü aldınız de ki Allah sözünden canlar? <gülüyor> Emtebüluna ala Allah imanatına mu'm yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Bilmediğiniz bir şey hakkında Allah'a iftira mı ediyorsunuz diye sorunlara ki tezgahdarlar tezgahladığı tezgahladıkları bir şeyi işte e, örneğin tefsirlerde aldığımız bilgilere göre yedi ya da kırk gün olduğu söylenir. Niye böyle tezgahladılar bunu? Şöyle tefsir etmişlerdi. Siz ne kadar ineğe tapmışsanız o kadar yanacak. Onun dışında yanmayacaksınız. Yani böyle bir de destek bulmuşlardı. İşte yorum yoluyla bu nedir? Semantik tahriftir bu işte. Semantik tahrif, yorum tahrifi. Ya da etimo, hermenotik tahrif de diyebiliriz. Anlam ve yorum tahrifidir. Anlam ve yorum tahrifi, kelime tahrifi gibidir. Yani metni tahrif etmek ne kadar tehlikeliyse, anlam ve yorumu, semantik tahrif, hermenotik tahrif de aynıdır. Anlam ve yorum tahrifi. Bugün biz Müslümanlar, Kur'an'ı kelime tahrifine, metin tahrifine tabi tutamadık. Bunu beceremedik. Allah metni korudu. Ama biz Müslümanlar bu ikinci tahrif çeşidini, semantik ve hermenotik yani anlam ve yorum tahrifini o kadar çok yapmaktayız ki Allah bu tür Yahudileşmekten hepimizi korusun diyor. Belâ men kesebese Yo, aksine kim bir kötülük yaparsa Ve ehâfat bihi khatî ve suçu, hatası da onu çepeçevre kuşatırsa, فَاُولَٰئِكَ <gülüyor> اَسْحَابُنَّا Kim olursa olsun o ateşin adamıdır. Ateş ehlidir, ateş halkıdır. هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ Ve orada kalıcıdırlar. Geçici değil. Yedi gün, kırk gün falan değil. Kalıcıdırlar. Bu kalıcının anlamını daha önceki derslerde tefsir ettiğim için huldündür. <gülüyor> Cennet ve cehennemdeki hüldün anlamını daha önce tefsir ettiğim için geçiyorum. Özellikle burada وَاَهَاتَ بِهِ خَتِيَةُهُ ifadesi var. Hatası onu çepeçevre kuşatırsa. Müthiş bir burada belagat var bu ifadede. Gerçekten muazzam bir metafor var bu cümlede. Ne demek hatanın insanı kuşatması? Günah kişiyi çepeçevre kuşatır mı? Evet. Ha, ait duvar anlamına gelir Arapçada. Adeta günahtan bir duvar örülürse etrafına, yüreğine. Yüreğine günahtan bir duvar nasıl örülür? Her günah bir taştır duvarın taşı. Bu duvarı örer ve sonunda öyle yükseltir ki bu duvarı insan artık vicdan örtülmüş olur vicdanın sesini yürek duymaz olur. Yürek, aklın sesini duymaz olur. Kur'an'ın, vahyin sesini duymaz olur. İşte bu durum. Günahın insanı kuşatması, ki burada hemen Resulullah'ın bir hadisini hatırlıyoruz. Sahih olarak gelen bu hadiste Resulullah, kişinin işlediği bir günah, kalbinde bir siyah nokta olarak belirir, buyuruyor. Eğer tövbe ederse bu nokta geçer. Yok etmezse her günah siyah bir nokta gibi kalbi karartır ve en sonunda kalp kararır. Tıpkı Allah'ın şu hitabında olduğu gibi, kelle vel râne alâ Yo, onların kalpleri pas bağladı, kazandıkları yüzünden. Ayetinde olduğu gibi diyor Peygamber. Kalp sırça bir aynaya veriyor. Bu aynanın sırçasının döküldüğünü düşünün. Karardığını düşünün. Sırçası kararmış bir ayna hakikati yansıtmayacaktır. Gerçeğe karşı tuttuğunuzda bu aynayı hiçbir şey göstermeyecektir. Bu aynayı geri dönüp cam olarak kullanayım derseniz cam olarak da kullanamazsınız. Ne yansıtacaktır doğruyu, ne de gö görebileceksin. Çünkü sırçası kararmış bir ayna ne cam olarak kullanılır ne ayna olarak. İşte böyle bir yürektir. İşte hataların insanı çepeçevre kuşatması budur. Bu neyi getirir? Kendi kendisine yabancılaşmayı getirir. Hakikate yabancılaşmayı getirir ki işte burada hemen siz yukarıda ayetini hatırlayın 74. ayet kalp katılır hani onların kalpleri katılaşmıştı saç gibi olmuştu ya işte günahın insanı çevre kuşatması budur iki ayet birbirini tefsir ediyor ve lezine ve aminu salihati ulaike eshabul cennet iman eden ve salih amel işleyenlere gelince işte onlar Cennet halkıdır. Hum fiha <fîhe> halidun. <hehâldûl> Onlar da orada kalıcıdırlar, geçici değil. <İz> ve iz aqadna mitaqa bani İsraila. La ta'buduna illa Allah ve bil validayni ihsanan. Hani bir zamanda biz İsrailoğulları'ndan kesin söz almıştık. Misak belgeli ve kesin yeminli sözler. La ta'buduna Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. Kulluk etmeyeceksiniz. Ve bil valideyni ihsanan kurbe ve'l-yetama vel Anneye ve babaya yakınlara kimsesizlere yetimi kimsesizler diye çeviriyorum. Çünkü lügat anlamı olarak kimsesiz. Herkes yetimdir. Bu kadın yetim hükmüne girer. Annesi ya da babası vefat etmiş çocuk yetim hükmüne girer. Onun için kimse sizlere ve yoksullara güzel muamele edecek, iyilik yapacaksınız. Ve kulul lin nasi Ve insanlara karşı güzel söz söyleyeceksiniz. Ve aqimus salata namazı istikametle kılacak ve atu zekat ...karşılıksız yardımda bulunacaksın. ''Summe tevelleytum illa qalilem minkum ve entum mu'ridun.'' Bütün bu emirlerin ardından siz ne yaptınız? Dönüverdiniz. Yüz çevirdiniz. Illa qalilem minkum'' Çok azınız dışında, birkaç kişi dışında hepiniz yüz çevirdiniz bu emirlerden. ''Ve entum mu'ridun.'' Hala da şu anda Medine'de yaşamakta olan... Yani ayetin indiği gün Medine'de yaşamakta olan Yahudiler hala da yüz çevirmeye devam ediyorsunuz evet. Burada insanlığın değişmez değerleri var. Her vahiy bu değerleri getirmiş bakın. Bu değerler Tevrat'ta İsrail oğullarına gönderilen değerler. Anne babaya iyilik, yoksullara iyilik, yakınlara iyilik, kimsesizlere iyilik... İnsanlara güzel söz söyleme ve Allah'la insan, insanla toplum arasındaki ilişkiyi sembolize eden namaz ve zekat. Zekat insan toplum ilişkisini sembolize eder ve düzenler, namaz ise insan Allah ilişkisi. Zaten yukarıdakini de buna aktarırsanız ne söyleniyor? La ta'budun illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmemek, namazla alt alta yerleştirin onu. Allah insan ilişkisini düzenliyor. Tevhid. İnsan toplum ilişkisini hemen altındakileri getirin. Yoksulu gözetmek, yakını gözetmek, fakiri gözetmek, kimsesini gözetmek, anne babaya getirin. Görüyorsunuz ki Kur'an, insanın hem topluma hem Allah'a doğru uzanan boyutunu tamamen kurala ve ilkeyi mağzeti yok. Ve iz aklına mi taqa kum, la tesfik o ve la tukrij o Hani bir zamanda sizden kesin söz almıştık. La tesfik o ne Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz diye. Ve la tukrij o min diyar siz birbirinizi yaşadıkları yerden sürmeyeceksiniz. Sunma akrartum ve entum teşhedûn. Sonra üstelik siz de bunu ikrar etmiştiniz. Yani bu sözü biz almıştık, siz de ikrar etmiştiniz. Ve entum teşhedûn. Ey şu ayetin indi Medine'de yaşayan Yahudi topluluğu siz de hala buna şahitlik ediyorsunuz. Bu aldığım söze. Çünkü elinizdeki Tevrat da bunlar yazıyor. Bu sözler. ثُمَّ أَنْتُمْ هَاُلَٰئِ تَقْتُلُونَ enfusakum. Sonra ne oldu? Bu sözden sonra siz birbirinizi katlettiniz, Kendi kendinizi öldürdünüz. وَتُخْرِجُونَ فَرِيْقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ İçinizden bir grup çıktı, içinizden bir kısmını yerinden, yurdundan etti, sövdü. Bununla kastedilen Hz. Süleyman'ın vefatından sonra kurduğu devletin ikiye bölünüp, Yahudiye ve İsrailiye diye isim alan bu iki krallığın, düşmanlarıyla anlaşıp birbirinin üzerine hücum etmesi, Düşünün, İsrailiye devleti gitti, e, Asurlularla anlaştı, geldi Yahudiye krallığında yaşayan tüm Yahudileri katlettiler, öldürdüler. Geri kalanları da düşmanlarına esir edip teslim ettiler. Yahudiler Yahudilere yapıyor bunu. Daha sonra ne oldu? Çok ilginçtir. Ondan sonra da Babil kralı. İkinci avukat Nazar geldi, o düşmanla işbirliği yapıp kardeşlerini düşmana teslim eden İsrailiye Devleti'ni yerle bir etti. 200 bin kişinin öldüğü söylenir o tarihte. Evet. Bu geçmişteki tarihlerine dikkat çekiyor. Hep böyle yaptınız ve tabii o anda ilk muhatabı olan Yahudilere de dikkat çekiyor. Ne yapıyorlardı? Mesela Beni Haynuka Evs'le İttifak kurmuştu. Beni Kurayza ve benim Nadir, iki Yahudi kabilesi de Hazreç'le ittifak kurmuştu. Araplardan, Medine'de. Ers ve Hazreç birbiriyle sürekli savaşıyordu. Bunlar savaşırken bu müttefikler de birbiriyle savaşıyordu. Yine birbirini diyorlardı. Hem tarihe hem de ayetin indiği güne dikkat çekiyor. Evet. Tezahiruna aleyhim bil ismi vel uzvanı. Siz günahta ve Çin'de, nefrette birbirinizle yardımlaşıyordunuz. Birbirinize karşı tabi ki. وَاِنْ يَأْتُوكُمْ usara, تَفَادُوهُمْ Ne zaman ne zaman elinize esir düşse kendi kavminizden, kendi dininizden olan bir Yahudi ancak fidye karşılığı onu serbest bırakıyor. Böyle yapıyor ve o muharram aleykum bu bir cümleyi mücerizedir tırnak içi cümlesidir yukarıya ait yani yurdunuzdan çıkarmak haram olduğu halde size haram kılınmış olduğu halde bunu yapıyordunuz efetukminun <gülüyor> bi ba'd el kitabi ve tekfurun bi şimdi siz ey yahudileşen İsrailoğulları kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz hakikati bir kısmına inanıp bir kısmının üzerini mi atıyorsunuz Burada kastedilen şey şu. On emirde işlerine gelmeyen emir maddelerini şimdiler Ben Tevrat'ta geçen on emre baktım. O on emrin içinde şu, biraz önce tefsir ettiğimiz 83. ayette yoksula, yakına e, kimse size yardım etmek emri yok. Ne yapmışlar onun yerine? Birinci ve ikinci emri aynı emri ikiye bölmüşler. İkiye ayırmışlar, bir ve iki numara vermişler. Yani, ey İsrailoğulları, benim huzu, benim önümde sadece eğileceksiniz. İkincisi de, benden başka putlarınız olmayacak. İkisi aynı emir zaten. Demek ki bir tanesini aradan sildiler, biri ikiye böldüler, böylece göz boyadılar. İşte burada kastedilen de bu ve bize söylenmek istenen de şu ki, siz de Yahudileşmeyin bu Allah'ın emirlerinden bazılarının üstünü örtüp işinize gelmeyen, işinize gelen emirleri de böyle bölüp, bak biz şunları şunları yapıyoruz diye insanlara bahane vermeyin. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ بَالِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِذْيٌ فِي الْحَيَاتِ dunya. Dünya hayatında bunu yapan kimsenin cezası başka bir şey değil sadece alçalmadır. bir günah ta mahkumiyettir ve yevmel kıyameti iredun ila eşed el azab gününde ise o kimse... azabın belanın en şiddetlisine maruz kalacak ve mallahu bi gafilil amma Allah yaptıklarınıza karşı duyarsız değildir burada hakikati parçalamanın dünyada sosyal çözülmeye, kimlik ve kişilik kaybına sebep olacağı imar ediliyor. Dünya toplumlarına yem olacağı söyleniyor. Çünkü dünyada zillet budur. Şu anda içinde yaşadığınız toplumda bunu görmüyor musunuz? Dün sizin hükmettiğiniz insanlar, bugün sizi adam yerine koymuyorlarsa... İşte zillet budur. Yahudileşmenin sonucu da budur. Ula'ikellezineş teravul hayâted dünya. İşte onlar var ya, o kimseler dünya hayatı karşılığında ahireti feda ettiler. Yani dünyayı elde etmek için ahireti sattılar. Dünyayı almak için ahireti feda etmek ne demek bu? Değer yargılarının altüst olmasıdır. Değerli olan bir şeye aşağı değerde görmek, değersiz olan bir şeyi en değerli bilmek. Değer yargısının altüst olmasıdır işte. Eğer değer yargısı altüst olursa, o zaman aşağılık olana yücelik muamelesi yaparsınız. Yüce olana da aşağılık muamelesi yaparsınız. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Dünya sizin zinitiniz olduğu halde, siz dünyanın sırtına binmeniz gerektiği halde, dünyayı sırtınıza bindir. Dünya sizin sırtınıza binir. İşte değer yargısının ters çevrilmesi bu anlama gelir. Yani, dünya beden, ahiret ruh. Dünya cazip, dünya yüreği esir etmez ister. Dünyanın kökeni, yani etimolojik olarak iki, man iki anlama gelir. Bir aşağı, iki yakın. Yakındır çünkü bedene, çamura yakındır. İnsanın bedeni, çamuru ondandır. Aşağıdır, aşağılıktır çünkü çamurdur derim. Ahirete göre aşağıdadır. Onun için geçici olan dünya eğer kendisine sizi cezbederse kalıcı olan ahireti sapmış olur. فَلَا يُخَفَّسُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ Böyle yapandan azab hafifletilmeyecek ve onlar yardımcı da bulamayacaklar. Yani onlara ahirette yardım da olunmayacak. Nasıl yardımcı olunmayacak? Ahirette değer yargılarının ters olduğunu fark ettiklerinde eyvah! Ne büyük aldanmışız demenin azabı en büyük azab olacak. O zaman da bir yardımcı bulamayacaklar. Ve ahiru dahvana en elhamdülillahi rabbil alamin.